Euzu billahi ve'n-ne'şşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. 74. sure, El-Müddessir suresi. Kardeşlerim, bu sure Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 56 ayettir. Eee sure adını ilk ayetindeki El-Müddessir kelimesinden almıştır. Müddessir ordusuna bürünen, sarılan demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İhtap eden ilk ayet Müzemin Suresi'nden önce nazil olmuştur. Ee, Müzemin Suresi'nin birinci ayetindeki e, zaten aynı mahiyette olduğunu sizler de biliyorsunuz. Devam edelim. Ev bürünüp sarınan. Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. O sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün zor bir gündür. Kafirler için hiç de kolay olmayacaktır. Tek olarak yaratıp kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğin, kendisi için nimetleri önüne serdikçe serdiğin o kimseyi bana bırak. Üstelik o nimetlerimi daha da arttırmamı umuyor. Asla olmasın. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa saygı Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü biçti. Sonra cana çıkasıca tekrar ölçtü biçti. Nasıl ölçüp biçti. Nasıl ölçüp biçtiyse. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı. Suratını astı. En sonunda... Kibirini yenemeyip sırt çevirdi de bu Kur'an dedi. Olsa olsa sihirbazlardan öğrenildi nakledile gelen bir sihir'dir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara sokacağım. Sen biliyor musun sekar nedir? Hem bütün bedeni helak eder, hiçbir şey bırakmaz, hem de eski haline getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez. İnsanın derisini kavurur. üzerinde 19 melek vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin. İman edenlerin imanını arttırsın. Hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bundan ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki, desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Ay'a and olsun ki dönüp gitmekte olan geceye, ağırmakta olan sabaha and olsun ki o cehennem insanlık için, Sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden birisidir. Her nefis kazandığına karşılık bir rehimdir. Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içindedir. Günahkarları, size şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününde yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar. Daha doğrusu onlardan her biri kendisine önünde açılmış sayfeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır... Aslında onlar ahiretten korkunurlar. Asla düşündükleri gibi değil. Bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan düşünüp öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemek sizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya dâhik olan da olur, mağfiret sahibi de olur.